Birem'in gündeminden daha merhabalar sevgili açık radyo dinleyicileri. Bugün yayın konuğumuz Disk Enerji Sendikası örgütlenme uzmanı Osman Çokaman. Yayınımıza hoş geldiniz Osman Bey. Hoş, hoş geldiniz merhabalar herkese. Biz bugün sizinle Türkiye'deki enerji emekçilerinin çalışma koşullarını, taleplerini konuşmak istiyoruz. Ve dilerseniz yayınımıza genel bir enerji emekçilerinin genel bir portresi, Türkiye'deki genel portresini konuşaraktan sohbetimize başlayalım. Söz sizde. Tabii. Ya enerji iş kolu biliyorsunuz ülkemizde hani sendikalar kanunu ya da çalışma yaşamını belirleyen kanuni işlemleri, Uygulamalarla, düzenlemelerle iş kollarına ayrılmış vaziyette bizimki de 14 nolu enerji iş kolu. Enerji iş koluna kimler giriyor? Elektrik dağıtım şirketlerinde çalışanlar, elektrik üretim tesislerinde çalışanlar, elektrik iletiminde çalışanlar. Onun dışında barajlarda çalışanlar, doğalgaz dağıtım şirketlerinde çalışanlar, işte de, e, su dağıtımı gibi e, tesislerle çalışanlar. İşte heslerde restlerde çalışanlar termik santrallerde çalışanlar Aslında geniş bir e, yelpazede enerji ile alakalı Hani madenler dışında enerji ile alakalı ne kadar işletme iş yeri tesis varsa bütün buralardaki emekçiler bizim iş kolumuzun e, kapsamında çalışıyorlar ve dolayısıyla Aslında hani iş enerji olduğu için elektrikle işte trafolarla işte etitim hatlarıyla vesaireyle muhatap olan dolayısıyla biraz da Riskli bir hani e, iş kolu. E, genel olarak hani bizim iş kolumuzda bulan işçi arkadaşlarımız bu bölgelerde çalışıyorlar. İş kolunda da işte her 6 ayda bir açıklanan iş kolu istatistiklerinde de da şeyde de istatistikte de yayınlandı. 250 bine aşkın işçi var. E, aslında hani kalabalık iş kollarından bir tanesi sayılabilir enerji iş kolu. Çünkü e, herhangi bir havzaya, bölgeye falan sıkışmış bir İş kolu gibi, sektör gibi değil. Hani örnek veriyorum işte Türkiye'de tekstil de, de işte belli bir yere daha çok yoğunlaşmıştır falan. Ama enerji her yerde ihtiyaç olduğu için e, ya da işte su, doğalgaz falan gibi hizmetler her yerde ihtiyaç olduğu için bizim iş kolumuzdaki işçi arkadaşlarımıza 81 ilin e, bütün ilçeleriyle beraber her tarafa dağılmış aslında memleket geneli. ...bir görüntü çiziyor, şey yapıyorlar hani görüntüye sahip, oralar her yerde varlar. Temel sorunları, sıkıntıları her iş kolunda olduğu gibi ücret sıkıntıları yaşanıyor. Yani zor ve hayat riski içeren bir iş kolunda olmasına rağmen ekstra bir şeyi yok. Hani işte riskten kaynaklı herhangi bir ücretin fazla olduğu falan gibi bir durum yok. Onun dışında tabii ki çalışma koşullarındaki sıkıntılar kendine özgü iş kolunun kendine özgü sıkıntıları barındırıyor. Belediyelere ait işletmeler de bunun içerisinde çünkü bazı elektrik dağıtımının sadece bir tanesi ama onun dışında doğal gazlarda vesairede su da özellikle işte belediye iştiraki olarak bu hizmetler yürütülüyor. Dolayısıyla aslında bir kısmı aynı zamanda belediye emekçisi şeklinde e, yaygınlaşmış vaziyette. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. 250 bin e, Türkiye genelinde e, enerji e, işçisi olduğundan bahsettiniz. elinizde e, bu konuyla ilgili bir istatistik var mı? Yani 250 bin e, işçinin ne kadarı e, sendikalı, sendikalaşma oranları nedir? E, bir de tabii bir daha sözünü kesmemek için de şey sormak istiyorum. Biraz da e, diskin e, enerji e, yani enerji senin kendi politikalarından biraz da enerji senden bize bahsedebilir misiniz? Tabii tabii yani e, ya ülkemizde biliyorsunuz hani sendikalaşma oranı o kadar yüksek değil. Hani her iş kolu açısından yüksek değil. Bizim iş kolumuzda da şu an son e, açıklanan istatistiklerden sonra 3 tane bir tanesi biz olmak üzere 3 tane yetkili sendika var ve işçilerin toplamda %30'u hani %30 civarı bu sendikalarda örgütlü. Bunların çok daha az bir kısmı Toplu sözleşme kapsamında e, yani bu yüzde otuzda aşağı yukarı işte yetmiş beş bin, yetmiş altı, altı bin falan hani bu sayılarda hani sendikalı bir toplu sözleşme. Tabii sendikalı olan işçilerin büyük bir kısmı kamu işletmelerindeki sendikalı işçiler. Yani memleketteki yaygın olan durum gibi bizim iş kolunda da özel sektörde çalışan arkadaşlarımızın çoğu maalesef sendikasız Sendikalı olanların da çok az bir kısmı toplu sözleşme kapsamında çalışıyorlar. Onun dışında yani bizim politikamız, yani DİSK Sen sendikası aslında diskede de daha sonradan katılan e, memlekette taşeronlaştırma sürecinin yaygınlaştığı bir esnada ortaya çıkan sendika. 2005 yılında işte bizzat taşeron işçilerin, e, dağıtım şirketlerinde birinde çalışan taşeron işçilerin kurduğu bir sendika. Dolayısıyla ilk dönem mücadelesinin temel hedefi Taşeron çalışma koşullarının ortadan kaldırılıp güvenceye kavuşturulması. Yani taşeron çalışmasını, yani siz bu programda defalarca ben de hani dinledim. Taşeron çalışma koşulları biliyorsunuz hani en güvenceden yoksun, en e, kırılgan, en iş akdinin her an feshedilebileceği bir e, çalışma koşulları düzeni. Yani onun dışında hani aldığınız ücretler falan taşerondan kaynaklı hep baskılanır. E, dolayısıyla taşeron çalışma çok ciddi bir... Şeyi vardır hani e, ne derler sorunları sıkıntıları vardır. 2000'li yılların ortasında da özellikle dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinden önce e, kamu işletmesi olmasına yani yarı kamu işletmesi olmasına rağmen dağıtım şirketlerine taşeron olarak çalışıyordu arkadaşlarımız. Bizim de etkili mücadelelerimiz vardı bu konuda. Yani 300 gün, 350 gün süren işçi direnişleri, işe iade e, hakkı doğrultusunda yürüyen işçi direnişleri vardı. E, özelleştirilme esnasında bu bir dönem kamu işletmelerinde de 696 sayılı KK ile taşerondan kadroya geçirilmenin bir benzerini taşerondan özel, özelleştirildiği özel, yani elektrik dağıtımın özelleştirme sürecinde bu elektrik dağıtım şirketini alan e, firma tarafından işe alınan bir düzenek kuruldu. Yani artık Taşeron işçi değillerdi şeydiler hani o, o elektrik dağıtım şirketine hangi şirket sahipse onun sözleşmenin işçisiydi. Ama mesela bu durum gerçek anlamda bir güvenceli çalışma koşullarının sağlandığı bir şey yol açtı mı açmadı çünkü hatta şöyledir taşeronda çalışırken daha fazla maaş aldıkları bir şey vardı ücret skalası vardı taşerondan sözleşmeli işçi hale geldikten sonra şey maaşlarında falan da düşüş oldu ama ne olmuş oldu işte. Bir şirkette örnek veriyorum bir bölgede 2000 tane işçi çalışıyorsa 100, 200, 300'ler kişilik ayrı ayrı taşeronlarda çalışmaktansa tek bir şirket çatısı altında toplanmış olurlar. Bu dolayısıyla sendikal örgütlenmenin gerçekleştiği koşullarda toplu sözleşme masasında kuvvetlerin daha fazla olabilme olanağını yaratan. Bu böyle oldu mu? Henüz olmadı ama bu olanağı yaratmış oldu. Dolayısıyla bizim de hani taşeron döneminden kalma taşerona karşı mücadele e, politikamız, temel hedefimiz aynı zamanda bu taşerondan şimdiki hale gelmiş. Yani şimdiki çalışma düzeni, düzeninin içerisine girmiş işçilerin temel olarak ücretlerinin arttırılması, daha insanca yaşayacakları bir ücrete erişim. Onun dışında iş yerinde ilk başta bahsettiğim gibi çok ciddi risklerle çalışıyor arkadaşlar. İşte trafolara giriyorlar, arıza gidiyor, gideriyorlar. Direkt tepelerine çıkıyorlar. Elektrik altındalar sürekli ya da işte doğalgazla benzer şeyler falan. E, temel olarak işçi sağlığı iş güvenliğinin e, tam anlamıyla uygulanması ve bu işçi sağlığı iş güvenliğinin kuralların uygulanırken de işçi katılımıyla yani İSG kurullarında işçinin sözünün olması falan gibi e, şeylerle ne derler düzeneklerin oluşmasıyla bir tür güvence mücadelesi güvence hakkının elde edilmesi mücadelesi temel perspektifimiz. Bu noktada da özellikle özel sektörde e, özelleştirilmiş dağıtım şirketlerinde örgütlenme faaliyeti ve e, hakları, işçi arkadaşlarımız haklarının bilincine varması yönünde çabamız sürüyor. Evet, aslında son dönemde çıkan sorunları da söylemiş oldunuz. Peki e, son yıllarda yaşanan direnişlerden örnekler mi verebilir misiniz? E, tabii, yani aslında İstanbul Avrupa yakasında. Elektrik dağıtım şirketinde başlayan işte 2013'lü 14'lü yıllarda devam eden çok ciddi direnişler oldu ve bunların çoğu kazanımla sonuçlanmıştı. Temel temel meselesi de bu direnişlerin işçilerin sendikalı ve hani gerçekten kendi söz yetki karar haklarının olduğu temsilcilerin işte atanma usulüyle değil de seçim usulüyle belirlendiği, işçilerin kararları doğrultusunda hareket edebilecekleri bir sendikal üyeliği bizimle tercih etmeler sonucunda işte çeşitli işten atılmalar ya da sendikal baskılarla falan karşılaştıkları an tepki verdiler. Bunun dışında işte İzmir'de, Zonguldak'ta önemli enerji havzalarında yine sendikalı olmak, güvenceli çalışmak doğrultusu. Yani daha doğrusu güvenceli çalışmak, ücretini arttırmak ve bu doğrultuda da sendikalı olmak anlamında adım atan işçi arkadaşlarımız yine geleneksel işte bütün her yerde yaşanan gibi sendikalı olunca İsten çıkarılmaya maruz kalınıyor. Bu bölgelerde çok ciddi işçi direnişleri yürüttük. En son da işte Ankara'da başlayan işte İstanbul'a kadar uzanan yine elektrik dağıtım şirketlerinde arkadaşlarımız aslında şirketteki koşullarla da değil, yani bunlar daha tali sorunlardı ilk etapta. İlk ilk geçtiğimiz yıl Dördüncü toplu sözleşmelerden yani özelleştirdikten sonra imzalanan dördüncü toplu sözleşmeden sonra o toplu sözleşme düzeneklerinde işçi arkadaşlarımızın hiçbir zaman fikrinin sorulmaması, toplu sözleşmenin imzalanmasına ve çok düşük bir ücret zammı doğrultusunda imzalanmasına rağmen imzalanmadığının iddia edilmesi, yine işte temsilcilik, delege seçimleri falan gibi durumlarda işçi iradesini yansıtan değil de daha çok hani bir tür ahbap çavuş ilişkisi doğrultusunda e, şey var. E, bir tür sendikal düzenin ortaya çıkmasına sebep olan sendikal üyelikten istifa ederek bize eee sendikamıza üye olan arkadaşlarımız oldu. Bu son dönemde yani geçtiğimiz yılın ortasına mayıs nisan sonu mayıs başından itibaren enerji işkolu, özel elektrik dağıtım şirketlerinde çok ciddi bir hareketlilik var. O hareketlilik, o arayış, o insanca yaşam koşullarına kavuşma arayışı da, genel olarak sendikamıza doğru bir üyelik akışıyla e, devam ediyor. E, tabii hani bu işler şey olmuyor hani tamam işte anayasal hakkımız ama işte o sendikadan istifa ettik, işte diğer sendikaya üye olduk. Güllük gülistanlık ilerlemiyor maalesef çünkü birazcık daha mücadeleci, işçinin hakkında ısrar eden, işçinin sorunlarını sürekli kamuoyuna duyurmaya çalışan bir e, sendikal çizgiyle karşılaşınca da e, işverenler tarafından bu mesele maalesef Kesintiye uğratılmak, işçinin örgütlülüğünün kesintiye uğratılmasını sağlamak doğrultusunda hamleler yapılıyor. En son işte maalesef e, işten çıkarmalarla karşılaştık. O işten çıkarılan arkadaşlarımız da temel olarak hem işine ve ekmeğini geri istiyorlar. Ama bunu sendika yani anayasal hakları olan sendikalı çalışma koşullarına uygun bir şekilde yapmak istiyorlar. Bu yüzden de mücadele yürütüyorlar. Şu anda bir mücadelemiz devam ediyor. Evet. Evet. Ben hemen bu konuyla ilgili bir soru söyleyeyim Belki sence... De sorunu etlersin. E, saydığınız belediyelerin büyük bir kısmı şu an için e, CHP'li belediyeler. Biliyorum bunlar e, özel firmalar. Söz konusu olan hmm. denilişlerini üzdü. Ama belediye ile geçmişte bağlantıları vardı ve belediyeli bir şekilde sorumluluk sahibi aslında hala. Belediyelerin bu konuda bir dahliye, müdahalesi vesaire oluyor mu? Ya, ya maalesef öyle çok çok olmuyor. Direnişlerde değil de örgütlenme çabalarında. Yani mesela İstanbul'da da yürüyen örgütlenme çabaları var. Özellikle elektrik, pardon elektrik diyorum. Doğalgaz ve suyun dağıtımında İstanbul'da belediye iştirakli bu bölgeler. Yani zaten biz de şöyle bir şey tercih etmiyoruz açıkçası. Yani biz bir yerde örgütlendiğimiz zaman işte belediyeden icazet alarak ya da belediyenin talimatları doğrultusunda işçilerin kendisine yakın hissettikleri sendikaya geçmesi çünkü şöyle bir algı vardır işte AKP'li belediyede hak iş sendikası vardır işte CHP'li belediyede disk vardır işte bunların daha arasında kalan işte ya da belediye başkanı siyasal tercihleri doğrultusunda işte Türk işe bağlı sendikalar örgütlenir falan gibi bir yaygın kanı var ama bu gerçek hayatta gerçekten çok böyle işlemiyor biz de zaten şöyle bir şeyin doğru olduğunu düşünmüyoruz ya işte Genel kamuoyunda işçilerin arasında işte belediye CHP geçti, şimdi disk gelir falan. Şimdi böyle bir diskin örgütlenmesi aslında orada işçi iradesiyle ortaya çıkmış bir sendikal düzenin kurulmasının önüne geçer. Ondan sonra hani işveren kimse, işte seni oraya kim soktuysa onun iki dudağı arasına bakmak zorunda kalırsın. Bu da gerçekten işçinin hakkını, hukukunu kazanabilecek bir sendikal düzenin, sendikal bilincin, işçinin sendikayı sahiplenmesinin, olanağını ortadan kaldırıyor. Biz de dolayısıyla bunu çok tercih etmiyoruz. Ama mesela e, Ankara'da mesela doğalgaz dağıtımı evet, eskiden belediyenin de işte şimdi hala da belediyenin şeyi vardır, ne derler, e, bir hissesi vardır orada. E, biz doğalgazın taşeron işçileri arasında bir dönem örgütlendik, faaliyet yürüttük. Onların bir kıdem tazminatı alamama e, sorunu vardı. O sorunu çözmek doğrultusunda hareket ettik. Bu noktada da yani karşımızdaki işveren Ortaklarıyla vesaire bütünüyle bir işveren tavrıydı yani hiç öyle bir daha yumuşak davranalım işte hakkını da verelim falan gibi bir şeyle karşılaşmadık. Evet aslında sormak istedim tam olarak da e, bu mevzuydu yani herhangi bir direnç yaşandığında olumlu ya da olumsuz bir tavrı oluyordu belediyelerin. E, onu öğrenmek istemişim. Siz de gayet net söylediniz zaten Ankara'daki durumu. Evet, e, dilerseniz biraz da e, sanırım 70 gündür sürüyor, e, değil mi? E, evet, enerji enerji sağ e, direnişinden biraz e, konuşalım. Hı hı. Ya, enerji enerjisa direnişi tabii şimdi 70 gündür yapılan eylemlerle kamuoyu yaratma çabasıyla, işte işveren tarafıyla görüşme çabasıyla ya da yapılan görüşmelerin sonuçlarını değerlendirme çabasıyla yürüyor ama çok arka planı geniş olan bir mücadele süreci, az önce de bahsettim. İşte geçtiğimiz Nisan ayının sonunda ortaya çıkmıştı. Temmuz ayında enerjiye bağlı üç dağıtım şirketinde bir işçi tepkisi ortaya çıktı. Bu işçi tepkisinin temel meselesi de imzalanan toplu sözleşmeyi kabul etmemi. O toplu sözleşmede herhangi bir sözün olmaması, işçiye sorulmaması hatta imzalandıktan sonra da işçinin aslında bunu imzalanmadığı doğrultusunda kandırılmasıydı ve işçiler çok ciddi tepkiler verdiler buna. Yani işte o dönem üye oldukları sendikanın genel merkezi önünde eylemler yaptılar, işletmelerinde eylemler yaptılar vesaire. Ve üst üste yani üç gün, beş gün falan süren eylemlerdi bunlar. Bizim zaten hani hep o iş yerlerinde şeyimiz vardı, hani çeşitli örgütlenme çabalarımız, ilişki halinde bulunduğumuz işçiler vardı. Ama biz tabii ki hani bir örgütlenmenin sağlam... E, zemine oturması için işte tek tük üyeliklerden ziyade bir işçi iradesinin ortaya çıkması ve o doğrultuda üye olmaları e, söylüyorduk tavsiye ediyorduk arkadaşlar ve onlar da bize dediler hani artık zamanı geldi hani bu iş işte eskiden üye olduğumuz sendikayla yürütemiyoruz biz bunu ne işte hakkımızı arayabiliyoruz ne bizim arkamızda duruyor falan biz bu yolu diskenersenle yürümek istiyoruz dediler ve Örgütlenmeye başladılar. İşte tek tek üyelikler başladı. Çok hızlı bir zaman içerisinde yani Temmuz'un ortasından Ağustos'un ortasına kadar mesela başkent bölgesinde başkent elektrik şirketinde e, işçilerin yarısı sendikamıza üye oldu. O dönem tabii çok ciddi bir işçi tepkisi vardı e, şeye imzalanan toplu sözleşmeye. Muhtemelen o dönem işçinin bu birliğini, beraberliğini de gördükleri için bu sendikal örgütlenmeyi kırmak, işte parçalamak işçinin birliğini beraberliğini bozucu etki de bulunacak şekilde müdahale etmek noktasında şey de hani işçinin örgütlenmesini istemeyen kesimler de çok fazla müdahale etmediler. En fazla işte bir takım yalanlar yaydılar. Biliyorsunuz işte toplu sözleşme olan işletmelerde veya işyerlerinde toplu sözleşme yapan sendika dışında bir sendikaya üye olan ya da sendikasız kalan işçiler dayanışma iddialı dilekçesi verdiklerinde o toplu sözleşmeden yararlanırlar. Ama mesela işte Disk enerjisi üye olanlar dayanışma aidatı versede işte toplu sözleşmeden yararlanamayacak falan gibi işte ilk başta te, e, ne derler yalanlarla işçinin e, toplu sözleşmeden yararlanamama korkusunu kaşımaya çalışlar bu tutmadı ondan sonra işte disk baraj altı disk baraj altı bir sendika üye olup ne yapacaksınız falan derler ama işçilerin akışı zaten Ocak ayında disken sene baraj geçirdi işte iş kolundaki yetkinci sendikalardan biri haline getirdi falan ya işçi iradesiyle bütün aslında engeller tek tek tek tek aşıldı en sonunda işte geleneksel taktiğe başvuruldu Ya işte elde listeler var işte diske üye olanlar işten çıkartılacak falan yalanı yayıldı. Tabii ki yani memleketin geldiği koşulları itibariyle işte enflasyon %70'lerde asgari ücret mesela arttı ama o dönemde bizim arkadaşlarımız, o işletmelerde çalışan arkadaşlarımız bir anda asgari ücret düzeyinde ücret almaya başladılar. Asgari ücret artınca da yani normalde asgari ücret işte üstünde maaş alan arkadaşlarımız. ya yani bu pahalılık, zamlar vesaire bir tür geçim korkusu, bir tür işsiz kalma korkusunu tetikleyince bir takım hani üyeliklerde çözülmeye başlama oldu. Yani çok aslında çok ciddi bir çözülme değil ama kritik noktalarda bir çözülme çözülmese bile aslında mesela istifalar gerçekleşmese bile herkes istifa ediyormuş e, havası yaratıldı söylentisiyle ve bu söylenti işçide bir panik, korkuya yol açınca, hareket kapasitesini daraltınca onun peşine işten çıkarmalar. Yani bugün işten çıkarılmış ve direniş yürüten arkadaşlarımızın bir tanesi hariç hepsi bizim işçinin koyduğu sandıklardan verdiği oylardan temsilci olarak çıkan arkadaşlarımız. Hatta hani e, daha başka isimler de vardı. Hani bunlar da çıkartılacak falan denilen tabii biz hani mücadeleyi başlatınca direnişi başlatınca o işten çıkarmalar durduruldu. E, tabii direnişin içerisinde olan bir arkadaşımız hiç bizim üyemiz değildi. Hiçbir zaman üyemiz olmamıştı. E, daha önce üye oldukları sendika içerisinde bir muhalefet örgütlenmesi gerektiğini iddia ediyordu. Yönetimin içeriden değiştirilmesi gerektiğini iddia ediyordu. Ama o da işten çıkartıldı. O da hani sendikamızla ilk başta kendi sendikasına gitti. Hani ben işten çıkartıldım, direneceğim. İşim için direneceğim. Yürür müsünüz benimle bu yolda diye sorup olumsuz cevap alınca bizimle beraber hani bu yolu yürümeyi tercih etti. Şimdi de hani aynı yolu yürüyoruz. Bu arada bu diğer da, sendikanın ismini söyleyebilir Evet. Aynen Türk, ben de onu soracaktım evet. Türk, Türk İşal e Tesis Sendikası. Ee, işbolunda da hani şeydir. Uzun yıllardır. Yetkili sendika bir tür tekel oluşturmuş vaziyette. Kamu işletmelerinde falan da örgütlü. Daha sonrasında işte biz Mart sonunda başladı direniş. 30 Mart günü ilk gözaltına alındığımız gündü. 30 Mart ve ertesi 2 gün daha gözaltılar gerçekleşti. Ankara'da Ankara Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü'nde ve biz 20-25 güne yakın Ankara'da sürdürdük bu düren Ankara'da sürdürdük, hatta o süreçte işte vekillerle beraber bir görüşme gerçekleştirdik. İşte o dönemde işte şirket politikamız gereği, biz attığımız işi geri almayız. Aslında pandemi zamanı atacaktık ama işte o dönem işten çıkarma yasağı vardı. O yüzden atamadık, şimdi atıyoruz dediler. Biz de İstanbul'a taşıyınca ama bir diyalog sürecinde kuruldu. Arkadaşlarımıza çeşitli teklifler var. Aynı yerde değil ama başka yerlerde işe başlatma doğrultusunda var. Ama arkadaşlarımız yani yıllardır, 17 yıldır, 15 yıldır emek verdiği yere geri dönmek istiyorlar. Dolayısıyla da direnişi sürdürüyorlar. Bu kararda da işçiler alıyor. İşçiler alıyor, sendikamızda da uyguluyor. Yani arkadaşlarımız dedi ki tamam hani biz verdikleri teklifi kabul ediyoruz. Biz de o doğrultuda direnişi durdurup gerekli adımları atarız. Ama biz işçinin verdiği karar da olsa direneceğim diyorsa biz de direnişi sürdürüyoruz. Osman Bey işten kaç işçi atıldı ve şu anda direnişte kaç işçi var? Şimdi direnişi aktif yürüten 5 arkadaşımız var. Bir arkadaşımız bir sağlık sebebi yüzünden katılamıyor. Ama 20'yi aşkın yani bizim sadece bize gelen, sendikamıza gelen, bizim üyemiz olmayan arkadaşların çoğunlukta bulunduğu 24 kişi var. Sendikamıza işte işe iade davası vesaire anlamda yardımcı olmak anlamda başvuran arkadaşlarımız var. Şirkette yaptığımız görüşmelerde 19 kişi olduğunu söyledi ama bu tabii bir e, ne derler süreç yani geçtiğimiz Kasım ayından beri parça parça işten çıkarmalar var. Onların hepsini topladığımızda 20 aşkın arkadaşımız işten arkadaş yani 20 aşkın işçi işten çıkartıldı. Bunların büyük bir kısmının işe iade davası sürüyor ve biz yani sendikamız aracılığıyla sendikamız avukatları aracılığıyla yürütüyor. Bazı arkadaşlarımız tercih etmedi. Bazı arkadaşlarımız işte daha önce üye oldu tesis sendikasıyla e, hareket etmeyi tercih etti ama o süreç ne, ne durumda bilmiyorum açıkçası. O noktada bildiğimiz yok. E, beş arkadaşımız da özellikle sendikan örgütlenmesinde e, öncülük eden, işte temsilci seçilen arkadaşlarımız da ya ne olacaksa olacak. Biz davamızı da açırız ama haklı davamızı bütün kamuoyuna duyururuz. Kapının önünde de otururuz, direnişimizi yürütürüz. İşe alınana kadar dedi ve o da ortada direniş yürüyor. E, Son iki dakikaya da girdik aslında. Ee, peki son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz hem bu dirençle ilgili hem genel olarak? Yani son dönemde artan işçi dirençleri özellikle Ocak Şubat ayında çok ciddi dirençler oldu. İşte Migros depo'du, depoydu, işte Trent yoldu vesaireydi falan ve bu artık şunu gösterdi bize bu dirençlerin çeşitli kazanımlarla sonuçlanması. İşçi direnişleri artık şeyle sınırlı kalmıyor. İşte kendi dünyasında yaşanmıyor sadece. İşte 3 işçi, 5 işçi, 20 işçi, 30 işçi bir yerde direniyor. Kendi hakkını alırsa alıyor, alamazsa geri çekiliyor falan diye. Artık bütün kamuoyu, bütün halkımız bunu hani işçilerin yürüttüğü mücadelenin ekmek davasının bir tür yoksulluğa karşı, yoksullaştırmaya karşı da hani, e, insanca yaşama kavgası olduğunu görüyor. Dolayısıyla hani bunun, bu yürüyen mücadelenin tek başına işte 5 tane enerji işçisinin mücadelesi olarak görünmemesi, sahiplenilmesi, desteklenmesi... E, gerekiyor çünkü hani burada enerji işçileri kazanırsa toplamda bütün enerji işçileri kazanacak enerji işçileri kazanırsa Türkiye işçi sınıfı kazanacak ve nüfusun %70'i ücretlilerden oluşan bir toplumda artık herkes bir şekilde işçi sınıfın içerisinde neredeyse herkes tabii ki yani herkes değil ama neredeyse herkes işçi sınıfın içerisinde bu mücadeleden desteklerini esirgememelerini istiyoruz herkesten de. Bizde yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz Mustafa, son bir sözün. Yani genişte başarılar diliyoruz sizlere. Teşekkür ederim. Ee, direniş'in sözü, duruma görecek yeni gelişmelerle göre ilgili sizlere konu olarak alabilmeyi. Hatta işte kazanım üzerine konuşurmayı umut ediyoruz. Umarız, umarız. Biz de onu bekliyoruz. <gülüyor> evet. Bugün yayın konuğumuz e, disk Enerji Sen örgütlenme uzmanı e, Osman Çokoman'la birlikteydik. Ve tekrar teşekkür ediyoruz Osman Bey bize katıldığınız için. E, Biz teşekkür ediyoruz bize söz hakkı tanıdığınız için, direnişli de anlatabilme olanağı tanıdığınız için. Estağfurullah ve bir başka emeğin gündemi programında görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.